Modern sabahlar başladı radyolarının efendim radyonu sunuklarını dinlemez herhalde kimse bunu? Evet, <gülüyor> tamam. radyolarının başındakilere merhaba diyelim modern sabahlardan e, uzun bir aradan sonra ilk merhabamız bu. E, ama radyolarımızın başında olmadığınız biliyoruz biz de ne A stüdyosundayız ne B stüdyosundayız şu anda bizim evin terasındayız e, ve kuş cıvıltıları içinde neşe dolu bir öğle Saatinden sesinden, uzak, uzak. açsan. Peki. Tekrar ediyorum. Şehrin gürültüsünden uzak, şehrin kaosundan uzak. Adeta cennetten bir köşe. Hem şehrin içinde hem şehrin dışında. Radu. İnanılmaz. Kirayı mı veriyorsun Ege? Evet, hem de havaalanında <gülüyor> 45 dakika mesafede. <gülüyor> Kuş cıvıltıları arasında, efendim terasımız güzeldir. Dört oda bir salon 5 adam. Ee... <gülüyor> Radyolarının başında olan dinleyicilerimize Radyonun başında bir, demeyelim. Kimse radyosun başında. Değil. Hayır olabilir olur var olan vardır. radyosunun radyosun başında duran dinleyicimiz vardır da onu bir süreliğine kapatırsanız. <gülüyor> Radyosunuzun sesini biraz kısaltır. Biraz kısarsanız Çünkü biz biraz virvirdirdir edeceğiz konuşacağız. Ondan sonra tekrar kaldığınız yerden tabi açarsınız. O ayrı. Radyonuz bir yere kaçmıyor sonuçta. Biz de bir yere kaçmıyoruz gerçi. Bir isimlerimizi söyleyelim evet. değil mi? En başta. Bol bol i̇simlerimizi isim. bol bol söylememiz gerekiyor bu dönemde. Ben Ege Kayaçan. Ben Fahir Öğünç. Ben Oktay Demirci. Merhaba. Merhaba. Merhaba. <gülüyor> Şimdi e, radyonuzun başında değilsiniz ama radyonuzu yanı başınıza alabilirsiniz. Oktay onu güzel. Yani bazı alışkanlıklardan vazgeçmeyelim diye. Bir alışkanlığımız da e, yayında biz bugüne kadar bir iki sefer dışında... E, küfür etmedik, argo kullanmadık demeyelim de küfür etmedik. Yani istemli evet. olarak hiçbir zaman küfür etmedik. İki seferde. İki seferde. Kaçışlı kaç, şey oldu, kaçış oldu. Yani kaçış tabii insan hayatında oluyor kaçış ya, bazen. Kaçış sendromu. E, kaçış sendromu. şey yani bazen hani koca koca insanlarda altlarına kaçırıyorlar. Hani oluyor öyle şeyler. Onlarda da yayın altımıza kaçırmak gibi. Bir şey. Evet, yayında altımıza kaçırmak gibi ağzımızdan çıkmıştır yada illaki çıkmıştır yani. Ama şimdi bu serbest bir yayıncılık olduğundan internet üstünden size ulaşacağı için kafamıza göre takılabiliriz anlayışıyla değil. Ee, bilinçli, sorumlu edep adab. Zamanında göstermediğimiz yayıncılık ahlakı. <gülüyor> Çünkü o yüzden programımız bitti biliyorsunuz. Bir de fazla bilet vermiştir. Onu da konuşacağız. konuşacağız. konuşacağız. Her Hangimiz yüzünden bitti onu da uzun uzun konuşacağız. Ve bugün günah keçisi ortaya çıkacak ve o keçiyi hep birlikte el ele vereceğiz, kurban edeceğiz. Güzel mi seslerimiz şu anda? Seslerimiz mükemmel. Keşke zamanında güzel olsaydı da program devam <gülüyor> etseydi. <gülüyor> Tarih verebiliyor muyuz peki? Tarih Bu, çünkü veda ettikten sonra 25 Haziran'da son kez modern sabahları e, radyoda yaptıktan sonraki ilk mikrofon başına geçişimiz. Tabi beraber olarak. Bilmiyorum belki e, bireysel olarak tek tek geçmiş olabiliriz. Bir yerlerde orasını bilemiyorum ben. E tabi e, şey çalışmalarımız oldu. Ne deniyor ona? Bire Solo. Solo. Solo çalışmalarımız oldu. Doğru. Ama bireysel olarak artık onları bir kenara bırakıyoruz. Ve el ele vereceğiz. Yeniden... <gülüyor> dimdik ayakta bir modern sabahlarla tekrar birlikte tekrar olacağız. Tekrar karşınızda olacağız sevgili dinciler. Ee, bugün nerede terasla, olacağız? Bugün öbür terasla yerde. Yerde. yarın ee, öbür gün başka yerde. başka yerde. Sonuçta mikrofonlar müteharik. Biz sabit bir şekilde yayınımıza devam edeceğiz. En çok sorulan sorulardan e, bir tanesi o. Nerede olacaksınız? Nerede dinleyeceğiz diye. Onu da bangır bangır bağıracağız. Bir netleşme olduktan sonra bugün itibariyle bir netleşme yok. Bugün dediğimiz tarih vermemizde bir sakınca yok herhalde. Yok tabii mi? canım. 14 Temmuz mu? 14 Temmuz, Salı. Öğlen Saatleri. saatleri. Öğlen saatleri. Gerçi programın ne, başında ne, ne, ne, sabah ne? saatlerinden beri e, kayıt almaya çalışmamıza rağmen henüz şu saat itibariyle e, birkaç saatlik gecikmeyle de olsa e, bunu başarmış. Başarmış olduk evet. evet. Şimdi sizin e, bireysel yani solo çalışmalarınız vardı. Hepimizin e, hedefleri evet. vardı. Evet, evet. Onlar hangi aşamada? Bir onu konuşalım bir. Evet. İkincisi e, bu veda programı hakkında veda programı değerlendirme yapmamız lazım. Tabii çok hakikaten önemli bir dinleyicilerimizde en yoğun duyguları karşılıklı yaşadığımız bir gündü. Bizim için çok anlamlıydı. Dinleyicilerimiz için de öyle olduğunu gördük. E, o günü bir değerlendirmemiz evet. lazım. Veda programını. Bizim için de çok hakikaten dediğin gibi önemli bir gündü. E, bir dönüm noktasıydı. Belki de onu bir değerlendireceğiz. Onun e, de sonra şöyle bir şeyimiz de var. E, bu bir radyo yayını değil, internet üzerinden yayınlanacak. O yüzden e, müzik kullanmayacağız yayınımızda. Ama e... <gülüyor> E, telif sıkıntısı doğurmayacak... ...bazı e, şarkılarla... ...programı e, evet, renk altını düşünüyoruz. Tamamen telimize ait olan şarkıların telif hakları... ...tamamen bize ait olduğundan ötürü... ...Fahir'in... E, ...Anadolu topraklarında yaşayan tüm etnik unsurları... ...bir araya getiren bir türküsü vardı. Oktay sen ellerini yıkarken... ...ben dinleme şerefine nail oldum. Ee, i̇sterseniz ilk müzik aramızda bu Türkiye dinleyelim derseniz. Tabii dersiniz. ilk müzik aramızda ama daha programı çok başındayız. Program Sizden... yok, şu yok. anda neler var neler yok onları bir konuşalım da. Türküler yer, yer dakikalarda türküler olacağını müjdelemiş olalım. Bu arada ben e, bir şey daha söylemek istiyorum. O bireysel çalışmalarınızı merak ediyorum. EGS'nin bir market... E, Çalışmam vardı. Evet. Marketlerde, reyonlarda duyurular yapacaktı. Onu ben biliyorum. Mikrofonda. Anlaşamadılar. Anlaşamadılar. Ben Yok de bahsetmek ben... isterim. Orada fazla davetiye dağıtmış Ege. O yüzden... <gülüyor> fazla indirim yapmış. <gülüyor> Bir de fazla indirim yapmış. O yüzden... Kafasına göre mi indirim yapmış? Evet. Kafama göre yaptım. Yani Pirzola'yı dedim %50 indirimle. Ya dedim bayram geliyor millet biraz bu Pirzola'ya doysun falan filan olmadı. Ben de açtiye gittim. Hmm. Orada şey yapacaktım. Onunla ilgili söyleyeceklerim var. Biliyorsunuz e, e, şeyim vardı. Açti de e, cezai vardı senin. Cezayı işlem uygulanacaktır diye bir hedef film var benim. O anonsu yapmak için kariyer hedefi. E, onu yapamadım. E, ama uzun uzun bahsedeceğiz onlardan. Bir de ben bu program bittikten sonra son dönemde bir e, Youtube'u diye bir şey var biliyor musunuz hiç duydunuz mu? Onun İnternet da. üstünden e, müzik yayını yapan bir... Sadece müzik değil. E, mesela Nasıl? televizyon gibi. İnternet üstünden televizyon yayını yapan bir kuruluş mu? Evet bir kuruluş belki de bir kurum. 14 Temmuz 2015 tarihi olduğunu bir kere daha hatırlatalım. Youtube'u diye bir şey var ben ona verdim kendime. 15 gündür 20 gündür izliyorum daha yarısına gelemediğimi hissediyorum. Gel, Belki de gelmişimdir yarısına yani odan da çok şey değilim. Kedi videolarının olduğu internet sitesi. Bir mi? şey söyleyeyim mi? Kedi videolarını da hiç izlemedim öyle bir prensip kararı aldım. Youtube.com e Sen ne diye o zaman Youtube'u seyrediyorsun ki ya? Kedi videosu da, için kurulmuş abi, bir kuruluş diye biliyorum onu. Fahir o kadar çok video var ki o kadar çok video var ki Tabii. Eski dizilerin eski bölümleri, eski bölümlerin eski dizileri <gülüyor> bak. Pek çok şey var yani. Mesela en son şeyi gördüm. Gerçi en son değil, ondan sonra da bir şeyler izledim de. Kutsi'yi tanıyorsunuz. Sanatçı Kutsi. Berksan'la Eski Ev arkadaşı, arkadaşı. olarak. Ve Çilek Dudakların değil miydi o? Berksan o. o Berksan Çilek Dudaklarıydı Kutsi'nin. Doktor biliyoruz. Doktor Kutsi. Kutsi Doktor Di Ferhat Göçer doktor da. Ha, Kutsi... Kutsi dizide doktor. Dizide doktor. Kutsi dizide doktor, dizide Ferhat, doktor Ferhat Göçer ama gerçek hayatta doktor. Ki. Yani dolayısıyla doktor çıkma ihtimali kuvvetle muhtemel. Ve bence Kutsi Ferhat Göçer'den daha fazla doktorluk yapmış olabilir. Ve daha fazla yakışıyor da olabilir. Şimdi hani Ferhat Göçer'e de söz hakkı düşecek. Laf hakkı diyecektim de söz hakkı düşecek ama yani şöyle doktor dediğin zaman gözünün önüne bir Ferhat Göçer'i getir. Bir de Kutsi'yi getir. Yani bir de Kutsi'yi getir. Benim gözümde Kutsi... Biraz daha şey yani bazen mesela doktora gidiyorsunuz size diyorlar ki ha, kimi tercih edersiniz işte Kutsi Bey var Ferhat Bey var. Hangisiniz Necet İşler. Tercih? Ben Necet İşler eski Aa, doktordur çünkü. Ben de Necet İşler. Hem de sınır tanımayan doktordur. Tabii canım sınır tanımayan doktor Necet İşler mesela o Yunanistan opsiyonlarda. yürüyerek geçti o kadar sınır tanımayan doktordur hatırlarsanız. <gülüyor> yani <gülüyor> <gülüyor> eğer soracak olsalarım elinizde iki tane doktorumuz var birisi Ferhat Göçer evet. birisi de. Kutsi. Hmm. Bana Şimdi gittiniz, Kutsi'den randevu alın derim Yani girdiniz orada şey yapacağız. Kutsi'den dersin. Sen kimden dersin? Kutsi derim tabi canım. Ben de kutsi 3 ile o zaman <gülüyor> <vurduyoruz>. <gülüyor> ay Kutsi'nin Beyaz Şov'a katıldığı en son o programı seyrettim ben YouTube'da. Programın tamamında değil de bir... Ben de bir enteresan şey seyrediyorsun zannettim. Bir dakika, bir buçuk dakika Beyaz falan. Kutsi Dur bir dakika Aha. dinle bak dinle. 2014 yılında katılmış e, Kutsi Beyaz Şov'a ve ne anlatıyor? Bir yere gitmiş Kutsi. Aha. 40 senedir sigara içen Adam bir, bir adamla karşılaşmış. Ondan sonra ya da televizyonda mı izlemiş? Ha pardon pardon. Televizyonda izlemiş. Televizyon röportajı yapan kız hmm. ee, bu 40 senedir sigara içen adama sormuş. Sigaranın sağlığa zararları nedir diye. Ve bunu anlattı. Uzun uzun. Ve sesini falan da şey mi demiş? Kızı elde bir, bir zararını görmedim diyerek bunu anlattı. Sonra şey oldum. Aa, demek ki dedim 2014 katıldığı sene. Ne zaman çıkmıştı o 45 senedir sigara, sigara içen adam? adam. Valla herhalde 99. Yani çok eski değil mi? Tabii canım. 99'dan beri. O zaman ya öyle biri gerçekten var? Ege? Ya 40 senedir sigara içen bir sürü adam tanıyorum ben. Var canım. Benim bile şahsi tarihimde şahsi 23 tarihiniz. yılım var. Ölmeden bir 17 yıl daha devam edersem, Alin'cim hiç moralini bozulmasını ölmeyeceğimi garanti ediyorum. Ee, 40 yılı rahatlıkla göreceğim. Kırkuncu yılda da zirvedeyken bırakacaksın herhalde. Kırk yıl ölmeden götürdükten sonra herhangi bir <gülüyor> şeyim o olmaz mı? Yeni portakal, bir sayfa açmış. Sigaradan mı? da bahsetmememiz lazım değil mi? Tabi bahsetmememiz lazım. E, ben portakal, portakal suyu, portakal zararlı olduğunu e, hepimiz zararlı. biliyoruz. Elekonsantre portakal suları e, hiç sağlık sorunları cazar. Yani o yüzden ben Kutsi'nin bu anısını dinledikten sonra Beyaz da tahmin ediyorum Ege Kutsi ile bir program peşinde olabilir Faiz. Vallahi, olabilir abi. Herkes bireysel çalışma yani gemisini kurtaran kapta. Her koyun kendi, kendi bacağında asılır. Sen de bir tane bir atasözü söyle. Bu konuyla ilgili. Üzüm üzüme baka baka kararı. Aynen. Aynen abi. Aynen. Yani sonuçta yani hayatımızı bir şekilde kotarmamız gerekiyor. Ege Kutsi'yi seçti. Sen Atilla bile istersen. Çünkü senin büyük hayranlığın var. O ayrı bir yeri var sende. Atilla soyu da buradan saygıyla evet, analım. Onu da sevgili Son alalım. programda o da bizi yalnız bırakmadı. Ben Erol abiye ulaşmaya çalıştım. Ulaşamadım. <gülüyor> Erol abi. Roket <Gülüyor> çünkü. Erol Büyük Burç değil canım Erol Elgin. Ha. Onun <gülüyor> ha. telefonu var mıydı bizde? Yoktu işte. Ben, ben de adresi var diye biliyorum. Birlikte çekildiğimiz fotoğrafları ona göndermiştik. Murat'ın Murat şey, Murat telefonu, telefonu var. var. Ne kadar güzel. İsterseniz bir şarkıyla devam edelim Fahil Ay be. müzik arası mı vereceğiz? Evet ama. hadi buyurun. madem yeri gelmiş geldi. Peki. Bir şey gerekiyor mu Fahil? Bir... Ya sadece falan. sessizlik. Sadece sessizlik. Susar mısın diyor yani. Evet Teşekkür kes sesini ediyorum. demenin en güzel en kibar ifadesiydi. Gelini gelini Türkmen gelini. Gelini gelini Çerkez gelini. Gelini gelini Lazım gelini. Gelini gelini Abaz gelini, gelini gelini Arap gelini... Var Gürcü isteği var. <gülüyor> gelini gelini Gürcü gelini, gelini gelini Kürdün gelini... E, bu şarkımızın e, şu anda... Tatar bu... isteği geldi. <gülüyor> Tatar isteği mi? Onu da bir sonraki şeyde Bir sonraki ya. şeyde yapalım da ya. Evet. Yani burada hiçbir şeyi ayrıştırmadan... E... Hepsine ayrı derecede Aynı, evet. ayrımcılık yapıyoruz diyorsun. <gülüyor> yani, o yüzden de herhangi bir ayrımcılık söz konusu değil diyorsun. Tabii canım bir ayrımcılık olmasın. Yani sadece Türkmen Tabii. gelinliği olarak kalmasın. Pek çok e, gelinler var. Hepsinin Arnavut gelinleri var mesela çok yani güzel. Yani ben bekledim. Hiç onlardan bahsedilmedi. Bir de niye bu kıtadan düşünüyorsun yani... Tabii Amerika'dan uzak, da olabilir. Amerika'dan. Gelin, Texas'ın gelini de çok Afrika meşhur. Afrika olabilir. Anadolu halkları gelini. Evet. Bu deseydi, genelde hani o Anadolu'dan yola çıkarak böyle bir şey yaptık. Zaten daha programımız uzun. Fahir, <gülüyor> daha çok söyleyeceksin benim tahminim bu şarkıyı bu türkü. Şey de yapabilirsin aslında. O da güzel olur. Ee, gelini gelini gelin birey diyerek yani etik unsurlardan arındırılmış evet. birey olarak var olan gelin. O da ayrı bir programımızın konusu oluyor. Yani bir kadın sadece gelin olduğunda mı değerli oluyor? Hayır tabii canım sadece gelin değil. O öncelikle bir Hayır. birey. Tabii ee, Dolayısıyla bireyim. Önce bireyim sonra gelin. Evet. <gülüyor> <gülüyor> birey gelinler diye de bir projemiz var. <gülüyor> Alkma Birliği'nden fon kovalıyoruz sevgili dinleyiciler. Radyoşluk hayatımız <gülüyor> bittiği için. Birey gelinler projesini hazırladık. Ve üçümüzün yazacağı bir proje bu. Hı -hı. Evet çerkek <gülüyor> erkek olarak birey gelinler diye bir proje düşünüyoruz. 30'ar bin euro gibi bir şeyde ilk başta bir hoş hoş olarak katılmasını. <gülüyor> hoş hoş, hoş, hoş dediğimiz nice nice diye yazdık raporu. <gülüyor> bir şey diyeceğim bana biraz güneş geldi. Evet, evet. İlk başta çok cesurdum ben, bir şey olmaz falan diye. Bir e, isterseniz, isterseniz. O e, zaman sana Show Shenk Redemption cesaretin bedeli diyerek e, bir ara vereyim. Ne diyeyim? Ara verelim, şey yapalım. Oktay biraz gölgeye geçsin e, senin yanına. Şey, biz de, ben baya bir gölgede kaldım. Gölgede kalanlar, önümüzdeki günlerde yine gölgede kalanlar <gülüyor> sizlerle beraber olacak sevgili dinleyiciler. Bu şemsiye müteharik olamıyor mu Ege? Şemsiye müteharik canım ama şey ne derler şemsiyeyi tamamen senin tarafına alsak hepimiz gölgede kalır mıyız? Hayır. Sevgili dinleyiciler, ilerleyen bir bu sorunun cevabını bulacağız. Buna bir çalışalım, ondan sonra tekrar beraber olacakmışız. Moder Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Radyosuz günlerimizin ilk programında sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içindeyiz. Biz de uzun zamandan sonra mikrofonda birbirimizle konuşmanın heyecanı içindeyiz. Ee, parmaklar, için havada, parmaklar havada, parmaklar havada. Ama ilk ben parmağı ben kaldırdım. Buyurun, parmaklar abi. bir ok gibi yükseliyor. Evet parmaklar ok gibi. Bu şey gibi mi hatırlarsanız zamanında Bizimkiler dizisi yaz sezonunda tatile girdiğinde yazlıkçılar diye bir başka şey başlardı. Ee, çok güzel bir benzetme. Şöyle bir farkı var. Bizimkiler dizisi de çok uzun yıllar yayındaydı ve yayından kaldırılmamıştı. E kaldırıldı canım. Yapımcıların bir... kararı ile bitirilmişti. Ha, yapımcıların kararı Öyle bir ya. farkı var. Onun dışında ki örnek olarak doğru. E, evet, evet, evet Bir de tamam. yaptığımız şey yazlıkçılar değil. Bir de ilk defa yayınımızı yaparken cam silen bir hanımefendi görüyoruz. Düşer mi? Düşmesin Bence zaten düşmez. Yani bahisleri ya. isterseniz de... şimdi açalım. Yok yok. Tecrübeli gibi o. O tecrübeli gibi son derece hakim yaptığı işi kolay gelsin diyoruz. Bizi ne kadar duyamıyor de. olsa da şu anda kolay e, sevgi gelsin diyoruz. dinleyiciler şey yapmasın da e, <gülüyor> yani bir taraftan da onu seyrediyoruz. Benim tam arka cephemde kaldığı için tamam, Fahir e, şu anda zordanı, değişen bir şey yok. Bir şey yok. Yani, Aslında ben karşı cama bakarak oradan ha, camdan hisse, görebiliyor musun? Karşı camdan yansıması ince görüyorsun. Olursun. İnce görüyorum. İnce evet. görüp banttan alıyor diyoruz. Buyurun devam ediyoruz. Evet devam ediyoruz. Evet, devam ediyoruz. Ne yaptık bu 15-20 günlük süre zarfında? Şöyle hesaplıyoruz. 14 oradan. Vallahi oradan. Birinci başlayalım. Önce birinci günden başlayalım. Birinci Fahir günden. Bey bir tatil yaptı. Bu 15 günlük şey zartımında uzak Oktay Bey'in güzel bir İtalya çıkartması vardı. Hem de akabinde çıkarttı. Yani Hem program de... bir de program lak diye bir de olayla lak diye çıkarttı. İtalya'da İtalyayı. bile konuşuluyoruz. İtalya yani Fransa. Daha programınız niye Perşembe günü bitti falan diye. Efendim dedim biz çok önceden Cuma'ya bilet aldığımız için havaalanına inen sordukları soru oldu bana. İyi iyi. Perşembe niye bitti? Sıkıntı olmadı yani pasaportta Neden? falan. Pasaportta niye geldiniz falan filan diye işte turistik purposes falan filan dedik. Ondan sonra bir de ikinci soru da oldu. Neden programınız perşembe bitti? Allah Allah dedim İtalyan polisi de nereden biliyor ya programımızın bittiğini. Sonra tabi açıkladık. <gülüyor> İtalyanca. <gülüyor> <gülüyor> uzun uzun açıkladık. Mikiyamo Oktay Demirci diye başlamasın. Mikiyamo diye girdim. Yok o Japonca faiz. Yani şey ben yapalım. de karıştırıyorum Oktay o kadar multikültürel yani bir program ki. Yani o yüzden. Sen e, me, İtalya'dan gel. başla. Oradan dönelim. Olur mu? Döngüsünde zaten bir şey yok ki. Ankara'da kaldın, Ceyir Ceyir'de kaldım Allah'ın. Yani? Ankara'da Ceyir Ceyir'de kalmadım maalesef. Yağmurlar. Hiç hava durumundan bahsetmeyecek miyiz? Yalnız şey. Ben çünkü biraz doluyum o konuda. Ya yağmurlarda şöyle bir şey var. Sanki e, bizim programın bitişine ağlıyordu meteoroloji. Ben öyle yorumladım hep. Sen evet, evet, bu hazırladığın bir cümle olduğu için heyecanlandın falan. Öyle çok okunladın. etkisini veremedin yani o şeyin. Evet yani heyecan. Sen, sen bir daha söyle. O gün yağmurlar çok vardı. Niye o, gün yağmurlar o gün yağmurlar çok vardı. vardı. Valla sanki bizim programın bitişine e, bulutlar, ağladı, Bulutlar, gözyaşı döküyordu. Da bu daha iyi oldu. O kadar çok aşağıda da ağlandı ki. Yani radyonun önünde. Ben hakikaten iki gün duygusal anlamda hangover yaşadım. E, böyle bir şey. Ne derler ona? Ne derler ona? Bir tarafım böyle bir gurur duyuyor bu konuyla ilgili olarak dinleyicilerimizin bize bu kadar sahip çıkmasına, böyle bu kadar sevmesine. Bir taraftan da yılların şeyinin sona ermesi, içimi burun burun burarken böyle gitler geller, up and down'lar, up and down'lar, up and down, yukarı aşağı yukarı. Resmen tokat tokat 100 kilometreye çıkıyorum, sıfıra iniyorum, 100 kilometreye çıkıyorum, sıfıra iniyorum. Resmen ne olduğumu şaşırdım. Senin orada çok güzel bir şeyin vardı Fahir. Neyin var? Çok yani? güzel söyledin. Zaten 3 kişiyiz, yetişemiyoruz yani. diye bir lafım vardı. Bu gitler, geller, up'lar, down'lar falan sevgili dinciler niye ben up uzadı derseniz bu kadar. Yani <gülüyor> o yüzden. kısmını e, Anadolu Sesi mezunu olduğum için hiç sıkıntı Onu yaşamadan. en iyi sen anlarsın zaten. Fahri çok ağladım. Ben de kendimi tuttum. Beni hayata bağlayan o up and down'ların böyle adeta bir e, bungee jumping gibi duygu. Ee, zıplamalarını yaşarken tutunduğum bir şey vardı. O da senin pantolonunun askılarıydı. Ee, gerçekten düştüğüm anda fit diye beni tekrar yukarı zıplatıyordu. Ve Abi, o gün ben ağlamadıysam senin pantolon askılarının yüzünden oldu bu. Evet Fahir. Onu biz e, kendi aramızda geleyim konuştuk. Bayağı da bir dertleştik. E, 25'inde bitti. Kaba bir hesapla 20 gün oldu değil mi? Evet. Programımız biteli. 20 gündür senin e, pantol mu konuşuluyor? Sana bu konuyu açmamamızın sebebi. Aslında biraz kendi içimizde konuştuğumuz için bir rahatladık. Öyle yani ben size gidip, şöyle yani... söyleyeyim hiç o pantoluğa laf, laf etmeyin. Yok hayır onu, yani biz olumlu olarak söylüyoruz ha, zaten. Olumlu, yani olumlu okumlama dediğiniz Olumlu Tabii. olarak mı söylüyoruz? Yani <gülüyor> şu, şu aşamada <gülüyor> olumlu olarak söylüyoruz. Yani <gülüyor> faile <gülüyor> hayli zaman geçtikten sonra dönüp baktığımızda olumluymuş gibi <gülüyor> konuşuyoruz. Faile ilk açıklamalarından sonra bu olumsuzluğa <gülüyor> dönebilir çünkü <gülüyor> korkuyorum ben. Neyi soracaksınız canım sorun ben size cevaplayayım. Soru yok. Soru, <gülüyor> Soru Yani 2 yaşındaki konu adam niye askılı pantol yiyor mu? Hani şey gibi mi böyle 16 yıllık bir program biterken ee, nasıl diyeyim böyle bir 30 yıl öncesine dönerek mi? <gülüyor> Hazen o bir isyan. Şimdi <gülüyor> 10 aslında 10 yaşında bir çocuğun heyecanıyla stüdyoda tabii benim benim melek yavrum da aynı gün e, askılı pantolon e, pantolonunu giymek suretiyle e, radyonun önüne gelmişti. Atlas'a laf yok. Atlas çok yakışmış. Yakışmış. yakıştı. yakıştı. Hatası... orada şöyle bir şey var ya. Atlas'ın pantolonu... yaşı da uygun, taşıyabiliyor yani. Yani askılar bugüne <gülüyor> kadar ya çocukların Veyahut da e, şişman bireylerin, e, yani şişman bireyler dediğimiz kilolu erkek bireylerin genelde kullandığı bir aksesuar. Bir Onun bireylerin. dışında 80'lerin dans toplulukları evet. ve kötü komedyenlerin de önemli aksesuarlarından bir tanesi. Kötü komedyenler değil canım, 80'lerde... lerde ah, Askılar evet. mı? Oyun tek bildiğin diye böyle bir... bu, <gülüyor> şimdi yani bu yapamıyorum İşte da. aynen dediğin doğru, öyle bir tekelleşme vardı. Hani Sadece onların inisarındaymış gibi. İşte onu son programda gibi. giymeseydin, çünkü yani son program... Neden son program? Neden son program diye çok Oğlum soruldu. O isyanın da sembolü O kötü yani komedyen da, kötü aa. komedyen dedi ya Ege. Yani, kötü yani kötü o beni şu anda bana. bir çok Açıklayamadığım bir rahatsızlık içindeyim. Çok yani adım. son program olmasaydı da. Mesela iki hafta önce giyiyseydim. Arap programlardan biri olsaydı, O zaman çünkü program devam edecek. Yani <gülüyor> evet, ama son programda giyinmiş olması şey oldu. Falan. Programın başında dedi ki günah keşisi aranıyor. Yani yalnız şunu hatırlatırım. Ben o askalı pantolonu giydiğimde... Zaten program, karar, zaten, karar doğru, verilmişti. Doğru söylüyorsun Ama belki kafalarda bazı soru işaretleri vardıysa. Onlar... O askılardan sonra yok ya doğru karar denmiştir gibi geliyor bana. Yani bilmiyorum da aynı şeyi o zaman Kıvanç Tatlıtuğ'a da söyleyin tamam mı? Onu eğer şey siz söyleyin. Kıvanç Tatlıtuğ'a da söyleyin. O da giyiyor. Ne zaman Hiç giydi o? Onun programında son o ne verildi. zaman giydi? Son Gerçi programında Onun mı? da son verildi şey neydi? Kurt Seyit miydi? Kurt Seyit dizisi. Yok Kurt Seyit değil neydi? Kurt Seyit ve Şura. Ha Kurt Seyit ve Şura. Tamam doğru. Doğru. Orada mı askılıyı Büyük Salonundan hep aklımda kalsın diye Uşuray orada tanımlama yapayım diye beynimde onun için bir kısara verdim. Bunları kapan. hep içinden düşünebilirsin fayil. Yani yayın diye. Yayın internette bir yayın diye. Uzun uzun, uzun, uzun, uzun anlatmana <gülüyor> gerek yok. Kurşetli ve adı nasıl bitti? Askılarla bitti. Askılarla bitti. Yani askılarla mı bitti bilmiyorum ama bitti. Demek ki askılar veya baskılarla biter zaten program. Yani evet. Ve bu noktaya getiriyor. Bilemedim ki. Siz de uyarmadınız. Gerçi siz de nereden Ama biz son gün gördük zaten seni orada Fahir. Yani sen... Ne bileyim bir şey olsun diye. Ama şöyle bir şey de var. Yani Bunun... yakışmamış mı? Yakın. Son derece yakışmış. Hayır, teşekkür ediyorum. Yani... Son derece yakışmış. Aslında ben onu çıplak tenime giyecektim. Hiç, Hiç mi... anlaştığımız gibi konuşmuyorsun Oktay. Hayır yakış, yakışıp yakışmadığından bahsetmedik ki biz. Sen ne diyorsun ya? Bir dakika. Ben senin şuradaki... Bir dakika yani bunların hepsi yeri gelip konuşulacaksa. Bu şortlar niye konuşulmuyor Ege Bey? Bu benim... Giydiğim, Pardon, terasta çeşmeden. mı yoksa yayın zamanında giydiğin bir short olabilir mi? Yayın zamanında bir kere girecektim. Pardon ben de eğer bir kere bir kere giyecektim mi? Bir kere giydin zaten stüdyoda fotoğrafım var bununla. Hadi canım. Hadi canım mı? Tabii kere, istersen... bir kere kere geldiğinde galiba o bu değildi Faiz. Bu bu ya. Yok bu... o daha ben dar ve e, bacakların pörtlemiş şeklini hatırlıyorum. Yok canım o zaman çünkü çünkü biraz uzun daha... uzun uzun kalemimi düşürüp basaların <gülüyor> altından Ege'nin bacaklarına bak. Yukarı çekiyordum o zaman daha. E, yukarı İyice. çekiyordum şey ama zaten şotki... mama sonra biraz daha belimi <gülüyor> düşürmeye başladım. Sen bir de kilo mu verdin Türkiye'nin mama zekarlaşmasının dışında? Valla hem kilo verdim hem de kafama göre bilet verdim <gülüyor> biliyorsun. <gülüyor> Acaba İyi, iki bir şey tane hatam oldu? O şort yüzünden mi bitti bizim program ya? Ya o da olabilir. Çünkü o daha önce belli şey... olmasın diye de olmuş olabilir. Ne? Yani, yani ben... o şort yüzünden bittiği belli olmasın diye bir süre sonra bitirmiş de işte olabilirler. Bir kere sen çok yukarıdan kesmişsin. Belki biraz diz hizasından falan kesmiş olsaydı. Aslında diz altından kestim. <gülüyor> bir de kolsuz tişörtle beraber plajlarda dolaşıyordum ben. Ne, mısır mı satıyordun? Diyor, <gülüyor> mısır satmıyordun, böyle saate bakıyordun, okundu mu diye. <gülüyor> Mağmazakar olduğun için. İyi <gülüyor> e, tamam çok güzel, öyle yapsaydın keşke ama yapmamışsın. Esas, esas isyan burada ya, Öyle şey askılı pantolonlu olur mu? Esas zekerla isyan, seksi Ve şorta Ve bu da dolaşmak. yakın dönemde değil mi? Yani benim hatırladığım yakın dönemde. Geçtiğimiz benim, yaz değil bu. Olduğum olası mini şortum vardır. Mini şortlar, stüdyoya girişime. Evet mini şortla stüdyo... stüdyolarına girişime. Evet, bu sene değil miydi? Yok canım. Allah Allah yok yok 2 sene Aa, iki sene oldu ya geçen bir geçen yaz doğru geçen yaz 2 yaz önce olabilir geçen falan. yaz geçen yaz uzun benim uzun uzun sura... bunu konuşabiliriz geçen sen. yaz benim suratım e, suratımın patladığı zamandı <gülüyor> suratımın patladığı zamandı ben da. suratım patlamıştı senin Dur de... bir şey içelim <gülüyor> çayımızı çayımız da geldi bu arada gerçekten güzel çay güzel çay, değil mi güzel çay bu arada şu bardakları ben alayım şey mi yapıyorsunuz Ege Harman mı yapıyorsunuz? Ne var bunların içinde? Çünkü normal bir tat dışında gayet güzel şeyler var. Aromalar geliyor. Alt notalarda bergamotlar, misler. Yemin gibi, ederim gün yapıyor gibi bir hava oldu ya. Yayın yapıyor değil de gün yapıyoruz gibi ya. Çok güzel. Bak konuyu değiştirmek için, askılardan uzaklaştırmak için. Ya askılar... Askı Sen yerim, yani askı yı askı yı askı yı askıyı yakıştırmadın mi Fahire? Ben Yani yakışma burada e, gerçek anlamında kullanıyorum. Yakışma yani. Hani bu, bu hareket Fahire'ye yakışmadı. O ayrı bir anlamı da. Yani ask bence yakışmıştı, güzel geldi. Yani orada... Onu, onu bir kenara koyuyorum Fahir. Yani, Valla samimi düşüncelerinizi merak ediyorum. Sizce? <gülüyor> Valla son derece samimi konuştuğumuza inanıyorum ya, ben de. Tamam ben de onu soruyorum size tekrar. Yani, Sor bakalım. Yani herhangi bir e, yanlış anlamaya hal vermemek adına. Buyurun. Evet. E, o sizce etkisi nedir? Yüzde olarak verecek olsun. Programın bitişine mi? Programın bitişini etkisi nedir? Hangisinin? Askılı, askılı pantolonumun ya. Son gün giydiğim askılı pantolonumun. Bence biraz hızlandırdı. Yahu ne katalizör mü diyorsun? Bir kere daha giydin sen onu çünkü değil mi o askılı şeyi? Galiba. O Ama orada giymedim canım. O zaman kalem kırıldı. <gülüyor> Aslında kalem o zaman kırı. çok doğru bir hareket yapmış oluyor. Madem bu yüzden kalem <gülüyor> kırıldı al o zaman son programda bir daha giyiyorum arkadaşlar. İnadına ki. inadına yani. Yani resmen zıtına zıtına. aman diyeyim aman Büyük badireler atlattığınız ki Herhalde beni takdir edeceksiniz değil mi? Şemsiyeyi tuttum diye. Yani. Hakikaten çok güzel oktay. Yani, yani reflekslerin özellikle Sevgili dinleyiciler yayınımıza bugüne kadar pek çok ses girmişti. Devlenen şemsiye sesi hiç girmemiştim. Kayan şemsiye sesi. Kayan şemsiye olsun. Boşverin biz devam edelim diyoruz. Bu yani şey, da ustalık, gibi... yani mikrofon ustalığımı fark ettiyseniz hiç et. yitirmemişim. Hemen konuyu bağladım. Ya zaten ne yitireceğiz? 20 gün ara vermişiz ya en fazlasına 15 gün oradan 5 günde buradan diyorum. Bak toplamda 19 gün. 20 gün bile değil ya. Dinleyicilerimizi buradan bir hatırlatmada bulunalım. Facebook sayfamız var bizim. Façe Islaş e, Modern Sabahlar. Orada e, bizim son güne ait fotoğraflarımız var. Videolarımız var. Orada yani bu konuyu e, dinlerken... Oradan fotoğraflara da bakabilirler. Yani gözlerinde canlandırmalarına gerek yok. 40 yaşını aşmış bir adamın e, askılı pantolonlarından bahsederken herkesin aklına hemen gözünde canlandıracak bir şey gelmiyor. Çünkü pek örnekte olmadığı için. Evet. Yani Kıvanç Tatlıtu örneği vermeye çalışmam ama o da zaten 40 yaşında değil. Nerede taktı Kıvanç Tatlıtu ben hiç görmedim. Ya siz de kurban olayım ya. Son derece teşeffüşlü duruyor. Az önce ya niye bir daha döndük bu sınıfa? Hayır yani o oradan gözlerinde canlandırsın diyor da ben de bir şey yapmak istemiyorum yani yanlış anlaşılmaya mahal vermek istemiyorum. Sen de koyfaçı fire Kıvanç Tatlıtu son problem. Tamam kımaçla şey doğru. Ben o şeyin aslında yayınımız bittikten sonra şey diye görsellerde aratacağım. Ara Kımaçlı askılı fotoğraf. Tamam işte onları Hatta yaparsın. En son koyarsın. Bak <gülüyor> ben de şey yapacağım yani. Ona bakacağım şu anda. Vallahi bakacağım. Tamam şu anda değil. Bitsin o yayınımız son ondan sonra. Yayın bitecek ben ama şey yapacağım yani o konu. İsterseniz verelim. bir müzik arası verelim. <gülüyor> son programı konuşamadık ki. E konuşamadık ne yapalım <gülüyor> araya laflar girdi Şimdi şemsiyeler oynadı tamam, falan. Bir müzik arası verelim ondan sonra. Fire önüster diyoruz. Come to my life. Come, come, come into my life. Come, come, stay with me. Nobody loves me. Nobody loves me enough. Yeterli mi? Enough sonra tekrar birlikte yeterli. olacağız sevgili dinleyiciler. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> şarkıdan öbür şarkı geçmiş. Öbür şarkının da sonunu yap. More Than Words yapar mısın Fahir? Kayıt devam ediyor. Fahir kayıttayız ah. şu anda. More Than Words. <gülüyor> Ki ki gitarını getirseydin ya şurada. Seinga onun şeyini yapacaktım. Vuruşlu şeyleri vardı ya. O benim şu anda kulağımda büyük ihtimalle dinleyenlerin de kullandığı. Sonunu yaptık ya. Modern Words diye güzel girmişti yani. Sonunu gibi. Modern Words. Bak Modern Words. Modern Words. Onu yanlış anlayanlar Modern Words diye anlayabilirler. İsterseniz bir, bir müzik <gülüyor> arası <da> Bir <benim. gülüyor> <gülüyor> müzik arası verin. Abi güneşin altında bırakıyorsunuz yemin ediyorum şey oldu. Ondan bakma. Kimse güneş altında değil. Bahanelere sığınmayalım. Ee, sevgili dinleyiciler Modern sabahların serbest yayıncılığının ilk örneği devam ediyor. Ee, Far şu anda bir araştırma yapıyor internette. Ee, Kıvanç Tatlıtuğ... Ne diye arıyor arıyor, acaba? Diye. Çok merak ediyorum. Şu anda ne diye aradığını çok merak ediyorum. Kıvanç Tatlıtuğ, Kurt Seyit... Ve şura dizisinin dizide <gülüyor> kostüm anladım. olarak mı? Hayır canım dizide kostüm falan değil. Bitmedi yalnız o camı bitiremedi hanefendi ya. Kıvamşta tuttu mu? Hala devam da. ediyor. Bir o cam için bir fazla mı? vakit değil, Olur mu? değil mi? Böyle bir adam. Aynısın sen işte bunun aynısı. Yani, yani. Ege. Bence o kadın macerayı sevdiği için yani Fay, o kadar sinir bir şey konuyu, yok. Konuyu konuyunu dağıtmak istemiyorum ama o hanımefendi var ya konuşmazın başında aynı camı silmeye devam ediyor. Demek ki hassas titiz bir kadın. Ha, iki bez yalap şap yatmıyor. İki Değil. bez dediği bir tanesiyle sililiyor. Yani tamam, şey vardı ya, kuru... Daniel sana hatırlarsınız kare tekitte. Yuvarla çek, yuvarla çek ne ya. E. Neydi? Ya Allah'ın adını verdim. Yuvarla çek. Cilala parlat ya Ege. Cilala Hakikaten. parlat Ege ya. Yuvarla çek, cilala parlat. Ha cilala Parlat. Doğru. Cilala parlat. Hanfendi de o konuda titiz. Living edge O eski Shaolin rahiplerinden tahmin ediyorum. Yeni gelmiş. Valla hakikaten pırıl vallahi pırıl yaptı evet. ha. Yani hakikaten... yemin ediyorum bir camın ulaşabileceği en üst mertebe temizlik noktasına. Yani cam fabrikadan sıfır ayarlarında çıktığında ki biz buna fabrika ayarları diyoruz. Fabrikasyon Bu... da denir. Evet yani fabrikasyon da denir. <gülüyor> ha, çok güzel noktay valla. <gülüyor> o derece parlaklık yakalayamazsın. Öyle söyleyeyim bugün. Burada zaten öğleden sonra cam ustaları gelecek ve saygı duruşunda bulunacaklar. Aa, Bu hocam cam bak yönü. esprili cammış hocam. cam. Haa içini sildikten sonra <gülüyor> şey cam sevgili dinleyiciler. Sürgülü cam dediğimiz. Ee, sürgülü cam. Yani sağa çekiyor Büyük solu çekiyor. Büyük ihtimalle önce içerdekini silince o leke yaptı tekrar Yok, kapatınca. Yok senin muhiti burası. Oktaş. Teknoloji olsaydı zamanında bence kesin sürgülü cam diye türkü olurduk. Tam Türklük bir şey. E düğmeli diye düğü düğümele düğüme düğü. Canlı sürgü gürgüz değil düğmeli. Ben Türkçede çok hakim olmadığımdan programımızın a... müziklerini faire faire yapacak. E, bugün müzikler bende evet. Evet şimdi son programa son dönecek programı olursak devam başlamaya. edelim hakikaten. Şimdi kere... son programda bir neşve kaynağımız atlastı. Atlas bebe. Deniz Doğru. Atlas öyünç geldi. E, stüdyoya aldın mı sen onu faire? Stüdyoya bilmiyorum. Alın, kendim, ben mi? kendim dediğim için bayılmışım orada kendimden kolonyalarla. bayılmışım, bayılmışım Türkçe'yi Kolonyalarla bileklerimi öfelerlerken o anda bir sanki görür gibi oldum ama emin de değilim. Artık rüyayla, maddi alemle, mane alemi bir anda i̇çe iç içe geçti. Ve resmen bir interstellar hayatı yaşadım o esnada. Boyutlar arası Boyutlar arası Boyutlar arasılık ne yani? İçinde bulunduğumuz an. Şu anda. O an. an o an. O an. İşte o Şimdi an konuşurken diye... bile o anda gibi oluyorum bu an. da boyutlar arasılığın en, en güzel, güzel sembolü doğru İyi evet. Bey sizde de e, son günü şöyle bir hatırlıyorum öncelikle şeyi sorayım ya dinleyicilerimize sadece o gün oraya gelen dinleyicilerimiz değil e, daha sonra bizimle beraber olduğunu gösteren e, veya, veya sevgilerini açıkça gösteren çünkü biliyorsunuz sevgi göstermek zor iş hayır yani öyle bir şey yapılıyor yani bir, bir insanoğlu genelde ülkemizde o, o zor bir iş onu dinleyicilerimiz bizimle açık açık bütün samimiyetiyle, bütün şeffaflığıyla paylaştılar. İşin doğrusu bizde yani, sevgi gösterilmesi karşısında doğru tepkiyi veremiyor. Böyle bir utanma bir şey var falan. Yani e, sanki karşı taraf Doğru sevgi... tepkiyi nasıl bir şey diye tanımlıyorsun? Yani çok teşekkürler falan diyorsun da hemen bir espriler e -e -e -e -e falan bir çok teşekkürler de çok hafif kalıyor gibi geliyor bana. Yani çok teşekkür ederiz. Te ne ne, ne yani? yani Ben sana bütün mı? şeyi açmışım yani kalbimdeki ifadeleri açmışım. Sen bana teşekkür ediyorsun gibi i̇şte bir o. durum. Yani o da doğru şey değil. O doğru açıklıktan şey korkuyoruz biz de. Yani böyle çok açılınca biz de açılmak zorunda kalacağız. Yoksa tepkimiz böyle çok burnu havada olacak falan gibi. Hemen o anı ben şahsi hayatımda yani sırf programla ilgili değil. Her şeyde bir gerilimi ortadan kaldırmaya çalışıyorum genelde. Burnu havada olacak diye de bir şeyim yok. Benim de nasıl teşekkür edileceğine. Çünkü teşekkür ederim bir saçma bir laf oluyor yani. O kadar samimi ifadelerden evet. sonra duygu yüklü şeylerden sonra tepkilerden sonra falan ne nasıl bir tepki vereceğini ben hala bilemiyorum. Aslında nasıl, orada çok güzel bir şey var. Aynen diye bir soru laflar. var. Hı. Aynen mi? Aynen. <gülüyor> aynen abi dışarı çıkıyorsun mesela insanlar sevgi gösterisinde bulunuyorlar, ağlıyorlarsa. Aynen. Abi. Aynen. aynen. Hepinize aynen diyoruz. Hoşça kalın. Yani bu, bu vesileyle son programdan sonraki ilk şu konuşmalarımızda şu dakikalarda sadece oraya gelen dinleyicilerimiz değil sonrasında da bize işte mail yoluyla, faça yoluyla, Twitter yoluyla bize ulaşmış ve güzel duygularını hakikaten bizi onore eden, bizi çok mutlu eden duygularını ifade eden dinleyicilerimize bir kere daha Şükran, bak, teşekkür ben, edeceğiz. Şükran, teşekkür şükran, edelim şükran. diyeceğim. Saçma olacak yani. Ben şükranlarım ben valla ciddi söylüyorum. E, yani ulaşabildiğimiz her dinleyici işte geliyorlar sağ olsunlar bazen hani e, konuşma imkanı buluyoruz. Herkese söyleyeyim yani ben üçümüzün adına da söylüyorum. Bu kadar gurur duyduğumuz bu kadar hakikaten e, bizi onore eden başka bir şey ben hayatta yaşamadım. Zaten o olmasaydı. Yaşayacağımı zannetmiyorum. E, o ilgi ve sevgi olmasaydı e, şu içinde bulunduğumuz dönemi hakikaten çok daha evet. ağır yaşardık hakikaten evet. de böyle bir e, en net anlamıyla benim için pışpışlama gibi bir şey oluyor evet. hakikaten onu görmek moral veren bir şey oluyor daha iyi daha yeni şeyler yapma konusunda da böyle biraz heyecan motive veriyor bizi de hızlandırıyor motive de ediyor ne dersek diyelim ee, o yüzden ama bu e, sevginin bu kadar açığa çıkmasında tabii sizin biraz hüngür hüngür ağlamanızın da etkisi var herhalde hiç ne hiç... dersiniz bilmiyorum İkiniz e, yani bunları söyleyerek sizi bir kez daha ağlatmak <gülüyor> istemem gerçekten mikrofon e, başında böyle bir şey yaşanmasın. Ya benim öyle bir hassasiyetim var yani hassasiyetim var dediğin sanki böyle yani çok ağlayan bir adam değilim işte. normal hayatımda. Mesela gittim bakkala portakal suyu var mı? Abi senin portakal yok dedi. İtiraz ben edeceğimiz, şey edeceğimiz yerleri hemen... Ağlayan bir adam değilim. İtiraz normalde. edeceğimiz yerleri hemen mi itiraz edelim yoksa en son seni dinleyelim, hepsini dinleyelim sonra tek tek mi itiraz edelim? Valla ben anında şey yapmak <gülüyor> Onu istiyorum. Onu mu tercih ediyorsun? Ben anında çünkü unutuyorum. çok Ben seni ağlarken gördüm Fahir ya. Çok ağlarken. Yakın ağlar zamanda. Ya. E kaç kere Çok ağlar. değil de yani yakın zaman bu son. 25 Haziran'dan önceki... 25 Haziran sürecinde mi? 25 Haziran'dan önceki de, dönemde de ben hatırlıyorum yakın zamanda. Ben, ben tan ağladın? tanıştığımızdan beraber... Ee, program yapmaya başladığımızdan Oo, beri bir tek gittim. bir tek seni ağlarken gördüm. Yani Oktay'ı ağlarken görmedim. De Ondan sinirimden sonra... ağlıyorumdur o zaman. Sinirden olabilir. Sinirimden <gülüyor> ağlıyorum. <gülüyor> Sevinçten o yani. sevinç gözyaşları da tabii Sevin buna katılıyor. oldu işte zamanında bir kez daha biz askere giderken bir ağlamışlığım var. Başka Oo, ne zaman? Bak ben onu bilmiyordum mesela. Daha doğrusu unutmuşum. Şimdi hatırladın. Unutmuşsun. Evet. Başka ne zaman ağladım ben? çeşit sebepler. Yani ne zaman ağladın mı söyle? Fahir şimdi tekrar o konuları şey yapıp seni Hayır. duygulandırmak istemeyiz <gülüyor> yani. Çünkü şimdi yani şeyden de benim hakkımda çok net değil mi? var yani. Ama yani. çok bu her şeye ağlar diye öyle değil. Öyle yani. değil canım. Öyle, öyle değil. değil o kadar da değil de yani evet. ağlarım göğsümü gere gere ağlarım. Tabii canım Onun bu göğsünden vura vura ağlamanı istiyorum. Sineye zaten vura. niye ağlıyorsun demiyoruz. Senin o ifaden yani çok ağ hiç ağlayan bir adam değilim dediğin için şey yapıyorum. Ya hiç normalde o kadar ağlamam canım. İşte benim senede iki ağlamam vardır maksimum. O da işte gözyaşı bezlerimi doktor tavsiyesi boşalt dedi. He dedi. E, tamam onu söylesene Çünkü abi. Çünkü şey olabilir dedi yani. Hastacıklı onu, demek Senin ki. kendiliğinden akıyor ya gözyaşların. E, doğru ben öyle bir boşaltma var bende. Sende sürekli boşaltma var. Ama senin tek taraftan. Tek taraftan Öbür ama taraf hem tıkanık benim mesela. Ben bir itirafta bulunayım. Hı -hı. Ben e, çok uzun zamandır... Fahir e, işte, <gülüyor> yaptığı açıklamayla paralel bir açıklama olacak ama... Çok uzun zamandır birilerinin karşısında ağlamıyordum. Yani öyle bir şey var. Ee, ama... Yani buradan şu anlam çıkıyor. Kendi kendine yalnız kaldığın dönemlerde ağladığın oluyor. Tabii mesela bir film izliyorum. Oradan iki damla yaş geliyor gözümden. Ha. Bir şey oluyor, bir şey düşünüyorum. Babam Oradan ve oğlumda damla... ben mesela ağlamıştım. Yaş geliyor. <gülüyor> Babam ve oğlum filminde <gülüyor> eğer hani, ağlatan filmleri konuşuyorsak... ...onu da ağlamıştım mesela. Ağlatan filmleri konuşuyorsak... Şey, ben, ben de Kremer Kremer'e karşı mesela. Hayır. Ve öbüründen. Hangisinde? Öbürü ne? Esas ikinci yarısı olan film. Issız adam mı? Issız adam. adamdı mı? Issız adamda ağlamadım canım. Issız adamda çünkü. Ya Isız o adamın da... esas ikinci yarısında ağlanmıyor muydu? Esa, o değil de esas ikinci yarısı. Heh. Evet, birinci yarısı değil de o ayrılık sahneleri var ya, ada falan diye. Ben de geçmiştim. o şapkalı adam sahnesinde ağlamıştım. Hadi <gülüyor> sinirden ağlamıştım ya. <gülüyor> Filmin başında şapka. <gülüyor> ne ya dedim. Bir, sadece eşim şapka, şapka dedi. takacak. Göz, güneş gözlü ve şapkayla kapıyı açıyorlardı. Hoştu yani o film adına. Yani ademler. şuraya geleceğim. Ben çok Uzun zamandır öyle birilerinin karşısında ağlamadım için kendimi de ağlarken görmedim. Bir itirafta bulunacağım. Ben o fotoğraflara baktım. Ne kadar çirkin oluyormuşum. Ağlayan da, adam, Ağlayan adam. Ben, çok çirkin. Ağlayan... Ben ne kadar bir de büyüttüm. Bir, bir onu biri keşke bir Instagram'a koysaymış da büyümeseymiş o fotoğraf. Biri Twitter'dan göndermiş bir dinleyicimiz ilkaklı insan. Bir büyüttüm. Suratım bir ne kadar... Hiç her tiksindim. Herhangi bir Gerçekten yani. lezzetemiyorsun değil mi? Patat yani hani normalde mi? <gülüyor> normalde patatese benzerim. Norm normalde. Ama ağlarken öyle bir şey yok. Yımrı, yımrı. de sen şeftirik değil. <gülüyor> <gülüyor> Nektarinde sen nektarin değil. İşte ağlayan patates gibi bir şey olsaydı eğer mesela böyle hani bazen işte sebzelerde falan bir şey yakalıyorlar ya. Aa bak burada da böyle bir şey yazıyor falan diye. Öyle bir fotoğraf öyle bir durum da yok. Böyle ağlayan. Yani gibi... o gün en yakışıklımız sensin Ege. O da şeyden ya. Böyle Ağlamadığım için herhalde yüzümü... Mesela kadınlar ağlarken güzel görünebiliyorlar. Evet. Bilmiyorum. Yani onlar, onlar şey oluşturuyor bir, bir şekilde. insanda bir ne derler? Yani ya kadın erkek farkından şey mı diyorsun yani sen onu? Bence ondan. Ben hiç güzel ağlayan erkek de bilmiyorum. Evet güzel bence daha biz erkek... bilmiyoruz ya belki de. ya yani biz dediğim erkekler çok fazla belki ağlamadıkları için ağlamayı da bilmiyorlar. Öğrenmek lazım onu. Naif naif. Ne rol icabı güzel ağlanır mı ya? Ya rol icabı güzel ağlanmak değil de. Yani Yani şu... yüz ifadesi değişmeden öyle e, yumru patatesi. Tarla patatesi diyelimiz ona. Tarla patatesi. Ödemiş ödemiş. Ta... ödemiş. O yine biraz düzgün ya. Ödemiş'in elde kalan patatesleri. ihraç fazlası. <gülüyor> Almamışlar onu öyle düşün. O, o, o şekle girmeden yüz ağlayan... Bahadır Ağlama yani. olabilir mi? Bahadır. Rol icabı. Naifli. Nebahat Çehre. <gülüyor> mesela, hayır erkeklerden düşünüyoruz. Ha erkeklerden mi? O zaman şey. Erkekler. Yaşlı mı genç mi? Pek çok erkek tanıyorsun. <gülüyor> yaşlı. <yani. gülüyor> yaşlı değil de bari bir. bir yani tıkar nasıl de sohbet. Yer. Ya ben şey söyleyeyim. Bak en, en son. Ee, Xavi. Barcelona'dan ayrılıyordu ya. Ha. Xavi mesela ayrılırken. Bir ağladı statta, koca stat ona bütün jest yapmışlar böyle ya. 60 bin kişi. Ha görmedim ben, nasıl ağlıyor? Valla hüngür hüngür şabi hüngür. Şavi beş Abi, numara olan mıydı fay? Ya işte orta saha oyuncusu Şavi'nin iniesta biliyorsun onu. Kısa boylu olan değil mi Şavi? Es vereceğim böyle saçlar arkaya doğru oluyor. Hafif böyle bacaklar. For, formalı falan. Bacakları kaslı olan yani. ha, kaslı, Formalı bacak. tamam anladım. Onun mesela ağlaması var, o gerçi şey, yüzünü kapatmış eliyle yüzünü kapatarak bir şey yapmış, ee, e, kamuflaje o, ben girmiş. Ben de onu akıllı şimdi, adam evet. dinlerken onu fark ettim. Galiba, akıllı adam, ben ne yaptım? Kendimi gizlemek için. Yandım. Yani ben ne yapmışım daha doğrusu o da planlı değil. Ellerimi cebime sokup gelmiş <gülüyor> <öyle. incelmişim>. Yani <gülüyor> sanki öyle yeteri kadar incelirsem kimse görmez beni diye. Böyle bir safça bir şey mi oldu? ya? elleri yüze kapamak çok mantıklı. Ee, tabii bereketmiş. çok mantıklı. Buradan yani, kadınlar zaten ağlarken güzel görünmeyi biliyorlar. Ama erkekler olarak e, kendimize Veya bir tavsiyede bulunalım. Daha, evet. Ağlarken elimizle yüzümüzü kapatacağız. Bu utançtan değil. Tamamen çirkinliğimizi gizlemenin başka da bir yolu olmadığı için. O da daha çok ağladığını şey yapan bir şey. Ellerini açtıktan sonra. Zaten ağladığını gizlemiyorsun. Ağlıyorum ama bu kadar çirkin değilim demek için. Evet. Yani ha, o mesela, sırada ya da belli bir açı vereceksin. Mesela bazen böyle hep söyleriz ya konuşuruz façede. Instagram'da olsun çeşitli e, kanallarda insanlar fotoğraflarını koydukları zaman en güzel oldukları açıyı koymaya çalışıyorlar. Evet. Mesela burunlarında hoşlaşmadıkları bir şey varsa o burunlarının en güzel şekilde gözükecekleri açıyı ayna karşısında çalışmışlar. Doğru. O açıdan poz verip şey yapıyorlar. Sen de ağlayacaksan bak mesela karşında bir kitle var ama mümkün mertebe cephe olarak al. Mesela seni eğer Hilal şeklinde yani Osmanlı'da biliyorsunuz ay şeklinde saldırı modeli vardır. 4 Malazgirt'ten dağımsan... mi? Malazgirt'te değildi canım. Malazgirt'te de öyle, girmemişti. Malazgirt e Malazgirt e öyle girmemiş. Malazgirt'te de öyle girmemiş miydik ya? Hilal Hilal şeklinde ilk Manazgirt'te şey yaptık ya i̇lk Alparslan kendi atının program şeyini. Program nerede tıkandı şu anda tıkandı program ve nerede tıkandı. Kendi atının kuyruğunu kendi bağladı ya. Evet. Ondan sonra Diyojen'in <gülüyor> ordusuna hilal şeklinde saldırdı. Ha onu. kanatlardan. Diyojen ne oluyor? Ne oluyor abi dedi. <gülüyor> Baktı, <gülüyor> Baktı ya. Yani. <Ama> mesela Diyojen. <gülüyor> Hayır oradan geliyor buradan. Sadece şey gibi düşün. Diyojen'in adı neydi ya? Roman Diyojen. Roman Diyoje. Diyoje. Diyoje. mıydı Hı hı. Aslında, Anak, aslında Çingen Diyojen ama Roman diyorlar. <gülüyor> Roman diyor. Kendilerini öyle denmesini istiyordu. <gülüyor> Ve böyle oynay oynaya, oynaya Anadolu'nun içlerine kadar geçti. Abi belki. bunlar ne yapar ya şey yap. <gülüyor> Şimdi sen kendini Roman Diogen gibi düşün. Tamam mı? Asla o şeye girme. Yani öyle baktığın hilal şeklinde geliyor karşındaki kitle. O zaman arkanı bir duvara ver, bir şeye ver, sağlam bir yere ver. Mesela eğer dağlık bir alandaysan dağa ver. Ama yani. Malazgirt'te hiç öyle bir şey olmadı onlar. Şey Roman Diogen şişti. <gülüyor> Sen de o zaman daha büyük bir onu kapsayacak başka bir hilal yapacaksın. Anladın mı? Hilal hilal içinde inter hilal var. Inter hilalleri dediğimiz sadece. Şimdi o da kitleyi karşına al cepeye. Tamam. Açıyı doğru ver. Fire tam olarak ben yani koptum şu anda da. Sen tam ne anlatıyordun bana? Nasıl ağlaman gerektiğini anlatıyordun. Ha, tamam. Yani karşındaki tamam. kitle 3 kişi de olabilir, 333 kişi de olabilir. Çok kişi daha da Binlerce fazla. Binlerce kişi. Bin 3000... Stadyumdasın mesela. İniyes, şey, İniyes de diyorum. Şavi. Şavi, şavi ağlarken. Şavi hilal şey, şeklinde bir stadyum. Şavi. şavi yere kapandı be. Yere kapandı. Kafayı yere gömdü öyle Neden? ağladı. Neden? Çünkü önden gelemeyecekler ay şeklinde. Tabii ay şeklinde gelemeyecekler. Ne yapıyorlar bu durumda? Orada hilal diye zaten Dolunay ay şeklinde. Her taraftan, Her taraftan geliyor. geliyorlar. O zaman ne yapıyor? Önünü i̇şte, kapattı. Iı, şeye kapatıyor kendini. Santra noktasına. Yani, Santra noktasına kapandı. Cayır cayır ağladı. Mevzu bittikten sonra da kalktı. Güzelce şeylerini sildi. İşte gözyaşlarını, akıntılarını, işte vücut akıntıları orada işte burundan. Burun kanalından da gözyaşı. Tabii üç sefer var. ağzı. Ondan sonra güzelce orada çimenlere şeyini yaptı. Temizliğini, kişisel temizliğini yaptı. yaptı. Bakımını gerçekleştirdiğini de. Ondan sonra aynen abi eyvallah diyerek huzurlarından ayrıldı. Aynı model mesela basın açıklaması şeklinde. Real Madrid'in kalecisi neydi? Bir de e, Savcı Sayan da çok çirkin ağlamıştı hatırlarsanız. <gülüyor> evet ya bak. <gülüyor> Bu, basın açıklaması deyince. Basın açıklaması deyince Savcı <gülüyor> Sayan'a... Ya, ya kesmeyin benim 500 liramı diye ağlamıştı. <gülüyor> savcı Sayan'ın açıklaması dediğin Deniz Baykan'ın Baykan ayrılması şey sırasında değil mi? Evet. Oho bayağı modern sabahların neredeyse ortalarına gitti adam ama çok şey çok bir, badireler e, çok yani, yani ben o gün bir daha Kasiy kas. hayatım boyunca ağlamayacağım dedim. Kasias doğru cevap. beş dakika Bak. sonra cevap geldi ama Kasias mı falan. Evet Kasias da mesela İlker. ağlamasını... E, karşı cephe alarak basın açıklaması yaptı. Arkasında bir güzel pano var. Ön cepheden karşısını alır açıklamasını yaptı. ağlamasını yaptı, gitti. Yani o yüzden işte çok bir, abartmadan abartmayacaksın. Tamam. Şey yapmayacaksın. O bizim acemiliğimize de denk evet, evet doğru şacaksın. Yani hiç ben ağlamam. Ağlatacak hiçbir olay yok. Bu bir diyorsun. de yani taktik icabı Bu, kendini korumak için. Şimdi ağlayacakmış gibi yaşayacaksın. Hiç ağlamamış, ağlamayacakmış gibi ne yapacaksın? Yaşayacaksın. <gülüyor> Hayır. Bağırdığın için ben sustum da e, bunu sen şey anlamını söylemiyorsun değil çelişen mi? Çelişen yaşam biçimlerinden bahsediyorsun <gülüyor> bir taraftan. Yani karşıdakine böyle bir saldırı amaçlı falan değil. Yani karşıdakinin de rahat etmesi için geliştireceğimiz taktik olarak Aynen, söylüyorsun tabi, değil mi? Tabi. O zaman biz işte acemiliğimize denk geldik. Evet. Karşıdakileri de rahatsız ettik. Kimseyi de öyle çirkin bir yüzle karşı karşıya bırakmak hakkımız değil. Hakkımız, hakkımız değil yani. Ne kadar duygusal fırtınada yaşasan sen. Karşındaki de gülmüyor ki. Ağ Sen ağlıyorsun. Karşındaki de ağlıyor. Yani ben o stüdyoyu basan dinleyicilerimizin stüdyoyu içinde... Stüdyoyu basan deme canım. İşte ne o? Tırnak içinde. Tırnak, Tırnak içinde. içinde olduğunu söyle. Tırnak içinde yani basan. Yani stüdyoya gelen evet, dinleyicilerimiz. Evet, stüdyonun içine bizi yalnız bırakmamak adına gelen. Yani ben de orada şöyle bir başımı kaldırdığımda ağlayan insanlar gördüm. Yani o da korkunç bir şey. Ağlayan insanın karşısında durmak da kolay değil. Kısa bir müzik arası veriyoruz. Dediler zamanla hep azalırmış sevgiler olsun bana seninle geçer. Moder Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Kendi imkanlarımızla gerçekleştirdiğimiz yayınımız bugün bizim evin terasından gerçekleşiyor. Ve son program hakkında konuşmamızı biraz da burulduğumuz noktaları değinerek devam etmek istiyoruz. Başladığımız ilk günden itibaren bağlılığımızı bildirdiğimiz, her türlü gelişmesini aktardığımız İngiliz monarşisi, İngiliz kraliyet ailesi ve daha programımızla ilgili resmi bir açıklama yaptı. Elbette şahsen hepsinin çok üzüldüğünü biliyoruz. Ben en son şimdi gazetelere yansıyan kısmını millet biliyor. Yani millet dediğimiz dinleyicilerimiz biliyorlar. Herkes biliyor herkes yani. Herkes biliyor. En son küfür etti Prens Filip'in. Yani çünkü alsap bozukluğu çok üst noktaya gelmişti programın bitişiyle Demek ilgili olarak. Bizim programın bitişiyle ilgili olarak bu küfretti. Ya bizim Yoksa program... başka bir konuyla ilgili küfretti ya de yani onu mu Genel sinir bozukluğu şeyine yazdı? yani orada birileri fotoğraf çekiyordu. Biraz uzatınca mevzuyu hmm. çek şu e, fotoğrafı, lanet, olası, lanet olası fotoğrafı artık hmm. diye ilenmesi var. 94 yaşındaki değerli prensimiz. prensimiz. 94 mi ya Filip? Ne oldu kıskandın mı? Ben de 96'ya kadar yaşayacağım. Sen yaşa canım. Sen kendi imkanlarını yaşamış olursun ama... Bir... Bu tabii kraliyet parasıyla yaşamak. imkanlarıyla yaşayacak adam. Monarşi imkanlarıyla bir şeyler kesin yapılıyor ya. Bir şey diyeceğim. E... Monarşi hayat uzatır diyor musun? Ben Hı -hı. kesin öyle diyorum Vallahi Bir de Filip'in bedduası tutar yalnız. Tutar, ya, tutar Yani tutar mesela Elizabeth'in e, kraliçenin, sayın kraliçenin bedduasını süt keser. Ama e, Filipin, Filip'in bedduası tutar, tutar, tutar diye tutar. biliyorum bak Yani Zaten kime beddua mesela... ettiyse... Kraliçenin e, sadece ailesi olmasına gerek yok. Herhangi bir İngiliz vatandaşına ve İngiliz kraliyetine bağlı bir ülkenin vatandaşına meddua etse de süt keser. Çünkü ana kraliçe. Tabii ana kraliçe. Analık yani illa emzirmesine gerek yok. Süt bir şekilde dolaylı olarak da kesiyor. Bu arada biz yine heyecanlandık ve e, onların gündemini kendi gündemimiz gibi düşündüğümüz için evet. o olay üzerine daldık. Ama yani e, çok kırıldığımızı e, bir kere daha söyleyelim. Herhangi bir şey gelmedi. Ben, bir, e, şeylerin, bir mesaj gelmedi. Evet ama ben... Yine biraz size şey yapmayacağım. Yani ben de kırıldım tabii içten içe bir. Tabii biliyorum var. canım Ama konuştuk ya. Monarşinin kuralları gereği monarşi duygularını bir şekilde ifade etmekte bu kadar bizim kadar rahat değil. Dolayısıyla <gülüyor> niye ben bu havaya girdiysem. Dolayısıyla monarşinin bunu resmi kanaldan açıklamaları. Yani kişisel açıklamaları, kişisel şeyleri, gösterileri, gösterileri dediğim duygusal göstergeleri benim için kafidir. Fahir en iyi senin bilmen lazım. Nice olaylar yaşadık biz modern sabahlar devam ederken 16 Sen sene boyunca nice olaylar yaşadık. açıklaması olmadı yani. Prince nice. Charles'ın net açıklaması var. İnşallah o taç giyme töreninde birlikte karşılıklı oynayacağız diye. E bunu diyen adamdan da bir şey beklersin yani. Yani pek çok açıklaması var böyle taziye mesajı var pek çok işte başarılar mesajları bu... var bir şeyler var bunu en iyi sen biliyorsun Fahir yapma. Ben demiyorum bizi şövalye ilanlasın ama bir hoşluk bir Tabii şey. Tabii bizim şövalyelikte falan gözümüz yok zaten. Ne, ne, belki BBC'de bir şeyler ayarlanabilirdi ha, evet. yani değil mi ee, bir program. Ama BBC'nin genel müdürü de demiş ya bizim. onlar kafalarına göre davetiye verecek. bu um kulma olarak nasıl bunu da şey yapacağız Bir de ondan ediyorsun. sonra BBC'nin bu açıklamasından sonra diyorlar ki BBC bağımsız. Allah, Allah Allah. Yani şu açıklamaya bak. Kusura bak Nasıl Allah bak belasını yani. versin öyle bağımsızdır. Yani. yani sonuçta tabii ki yani küs değiliz. Yani <gülüyor> kraliyet ailesine küs değiliz. Çünkü yani onların da çok deptebeli zamanlar geçirdiler bu bizim program. Ne Niye? torunlar oldu çeyreğimizi Va taktık o kadar imkansızlık içinde. Tabii çeyreğimizi taktık. Yani sonuç olarak şeyimizi yaptık görevlerimizi yaptık ama onların da bir vaftis törenleri oldu. Ondan sonra gittiler Başları geldiler. Bir şeyler oldu Başları falan. kalabalık ya. Biliyorsun yani. Charlotte'ın küçük Melek yavrularının e, yeni bir aileye yeni bir üye katıldı biliyorsunuz. Onun şeyleri vardı. Pek çok yani pek çok şey vardı sen ama her iki şeye rağmen Fahir. çocuk sahibisin ikinci bebek geldiğinde. E sen... Biz pardon da o kadar program bitiyor bilmem ne işleri içinde e, yeni prensesin takısıyla Charlotte'un takısını ya. gönderdik. Gönderdik. Ya Charlotte'un takısını göndeririz takı göndermekte bir sıkıntı yok. Veriyorsun buradan kargoya. Kargo Ama yazdık da vermek istemiyorum. Yazdık da şeyini ya, de yazdık. Yani Mesajlarımızı da yazdık. Gibi, Paşa olasın diye. Zamanları, şey zamanları böyle bir yolculuk... Acaba o mesajda mı yanlış yaptık biz? Paşa Yo. olasın diye yazdık. Yani niye kraliçeyi biliyoruz orduda görev aldığını? Ya, Paşa, Paşa olasın diye şövalye olasın falan deseydin Gerçi zaten bunlar şu Zaten kont mont o, o şekilde... Bunlar prens doğmuyor mu zaten? Oraya şey yazmadık ya... Prens, senin, prenses o şekilde doğuyorlar. Sevgili oynadı. Charlotte... Senin prenses olmak için bir prense ihtiyacın yok... Sen kralın kızı san diye yazdık ya... İşte o kralın parantez içinde ünlem falan Firnek koydun içinde. ya sen... E yani, o espri olsun abi güzel olsun diye... O yanlış mı anlaşıldı acaba? Belki. Kral hani şey diye yazdı... Kızı kızı san... Bu Anadolu sesi mezunu ya... San'ı san şeklinde yazdı... Son şeklinde... Kızı son diye... Öyle olunca da oradan tabii ee, o da yanlış anlaşılma, patlamış olabilir. Oğuz dediği gibi tüneki içinde de olabilir. Bu arada tırnak ben tırnak şu olabilir. geçtiğimiz günlerde hep aklıma geldi. Zaten moraliniz bozuk daha da bozmayın diye söylemedim ama e, yani şimdi Fahir gene şey olacak biraz ama program bitince ezo gelin hikayeler de ertelendi ertelendi ve badem oldu. Evet. Bunu hiç kimse de dile evet. getirmedi. Evet. Herkesin aklındaydı herhalde. Zaten e, ortada bir çökmüş bir şey var. Bir de bununla iyice dibe vurmayalım diye mi şey yaptı? Hayır o şöyle bir durum. Ezogelin ben... hikayeler diyorlar ki şimdi Ezogelin hikayeler ee, bir daha hiçbir yerde olmaz. Hayır, hayır. Olmaz, olmaz, olmaz. Olur, Olur mu? hikayeler gerçekten ee, radyoculuk dünyasına yepyeni soluk, yepyeni bir anlayış getirecek bir proje. E, Yetirse zaten bu, zamanında diyorlar. Hayır yani şimdi bu o kadar kolaylı bir proje değil. Zaten Avrupa Birliği'nden biliyorsunuz. Kolaylı mı dedim e, hayır? E, o, o kadar kolay kolay. Heh. ...halledilebilecek bir şey değil. Anladım. <gülüyor> ee, bir Avrupa Birliği projesi olarak da şu anda... ...üzerine çalışmalar devam ediyor. Onu da mı evet. Avrupa Birliği'ne sunacağız da, biz? Onu da Avrupa Birliği projesi <gülüyor> haline getirdik. Birey Ezo Gelinler projesinden sonra onu da mı sunacağız? Ezo Gelin hikayeler diye. Evet, evet. onu da güzel bir şey var. Bu, Ezo Gelin de bir birey sonuçta. Evet, o da bir birey ve bütün e, dünya radyolarında... ...aynı anda yayına girecek. Bu Doce Vellesinden BBC'sine... Efendime söyleyeyim. Brezilya'da kim bilir ne radyolar var. Brezilya'da vardı. kim bilir ne radyolar SBS'sinden, var. SPS'inden CBS CBS CBS'ine faydalı. CBS'ine, Rais'inden efendime söyleyeyim. Unosuna kadar. Unosuna kadar daha neler neler. Dolayısıyla <gülüyor> e, o proje gerçekleşecek. Gerçekleştiği zaman da... Buradan hani, söz verebilir misin dinleyicilerimize? Bunun, tabii ki sözünü veriyorum. Yani zaten Angela Merkel bir fiil kendisi ilgileniyor bu projeyle. Ezogenin hikayelerle. Ama onlar da bir yoğunluk yaşıyorlar şu an. Tabii i̇şte, Yunanistan, Çipras falan. E, Çipras falan filan hikayeleri. Dedi dedi, ben bunu dedi, dedi kesin Çipras diye. olayı da niye Angela Merkel'in üzerine kaldı ya? Angela en Mer çok parayı Almanya veriyor diye mi? Tabii canım bütün Avrupa Birliği e, ona Fransa bağlı. Da, Fransa da çok veriyor. Yani hiç Fransa'nın adı geçmiyor bir şey. Fuhatta mı olmak istiyorsunuz? Adı geçmiyor. Angel Merkel'le fotoğrafları var, bir sürü yaradı. Ama An Angel Merkel nasıl bir kadın biliyor musun? Şansölye. Yani Şansölye olduğunu biliyorum Fahir. Yani herkes kraliçe Elizabeth falan filan der ama yani Angela Merkel kraliçe olmadan yemin ediyorum ana kraliçe olmuş bir insan öyle söylüyor. Peki Angel Merkel... Merkel mi? Kraliçe Elizabeth mi Faiz? Hangi konuda? Bir uçurumun kenarında ikisini birden tutuyorsun ama bir tanesini tutabileceksin. Bir tanesini tutabileceksem ikisini birden bırakır kendimi de peşlerinden atlarım. O, o denecek. Bir tanesini yukarı at sen tekrar atla atlayacaksın. Öyle ayrı ayrı olmaz. Zaten birinin yokluğuna dayanamam. Herhangi birisinin yokluğuna dayanamayacağım için anca beraber kanca beraber. Ya ikisi birden üçümüz beraber ya da... Üçümüz beraber bir tekne tatiline çıkarız diyorsun. <gülüyor> ya da hiçbirimiz çıkmayız mı diyorsun? Hiçbirimiz çıkmayız. İyi o zaman hep gönlüne göre olacak hayat. <gülüyor> Angela Merkel'in beceremiyorsanız, bir 15 gün ben idare edeyim şu yönenin. Stan'ın lafı zaten ortalığı iyice yerde O basına da yansımadı tamam mı? İsterseniz ben bir 15 dakika bir düzenle sokayım ondan sonra bırakayım. Nasıl yapacağınızı da anlatayım Vallahi size. Pırıp, o, yani o kadın hem hamarat hem... Şey... Angela Merkel evli miydi? Evli. Bey, beyi var mıydı yani? Var var. Hiç bilmiyoruz beyni ya. Yani ben... Ne? Muammer Merkel mi? Kim o? Öyle bir galiba. Öyle bir şey oldu. Ya Muammer ya... Arnavut asıllı benim bildiğim. <gülüyor> soyadı <Merkel'di. gülüyor> Merkel de. Angela Merkel'in kızlık soyadı neymişti? Her Merkelciye geçer. Her Merkel. Yani hakikaten çok değerli bir şeyimiz. Ee, ne derler ona? Bacımız. Şans şansölyemiz. Ee, onu da başımızdan Bacımız... eksik etmiş. Bacımız mı dedi Ege? Hı hı hı. -hı. O zaman isterseniz bugünkü Bugünki, yayınımızı evet, burada noktalayalım sevgiler. Evet. E, bu bizim mikrofonlarla e, aramızdaki ilişkiyi yeniden canlandırmanın bir e, denemesiydi aynı zamanda. E, ve de bazı teknik şeyleri de deneyip e, görme yoluydu. Bir hmm. sonraki yayınımız için herhalde bir 3 haftamız falan var. Çünkü ben tatile gidiyorum. Siz beraber yayınlar, yayın veya yayınlar yaparsanız ben de onları zevkle dinlerim. İyi ve e tatile gidiyorsunuz da biz de boş mu duracağız? Biz de gideceğiz. O zaman Oktay yayın veya yayınlar yaparsanız <gülüyor> biz de... Evet ikiniz birden gidiyor. Ee, Gidiyoruz. tatile <gülüyor> bir kişiyiz efendim. Yetişemiyoruz durumu olacak. Ee, benim... Herhalde taciz telefonlarımdan rahatsız olmayacaksınız değil mi? Beş dakikaya bir. Beş dakikaya bir. Ama telefon bir... edeceğim size önümüzdeki hafta içinde. Şimdi ortak olarak kaç gün yoksunuz? Ortak olarak 5 gün yokuz. Hmm, anladım. Ee, Angela Merkel ile ilgili bir iki bilgi vermek istiyorum ben. Maddi hata olmasın ilk yayınımızda. Tamam, tabii onu ki. da ver. Kendisinin kızlık soyadı zaten Merkel. Faiz. Evet. Yani eşi e, Hoa Kim. Hoa Kim sağ ver. Evet. E, doktor. Işte. E, Hoa Kim. E, kimin eşi bu? Onda söyleyelim. Merkeli. Angela. Angela ne Merkel ama? Ankara. Dorote. Dorote. Dorote. Oh. Ee, kendisine de buradan Vallahi bir buradan kere daha. Sözümü de veriyorum. Kızım olursa adını Dorote koyacağım. Angela koy bari Fahir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, açıklaması ya. daha açıklaması şey daha kolay olur yani. Angela'nın Angela bilmeyen bir ismi de Dorote'dir. O yüzden ben koydum. Bir kere de böyle bir internet yayınında da söylemiştim. O yüzden mecbur kaldım. <gülüyor> O zaman bitirelim mi? Ne yapalım? E bitirelim tamam ya. Güzel bir şarkıyla bitirelim. Ha, o zaman dediler zamanla heple Yok hayır dediler zamanla heple de bitirmeyelim. Ee, madem Pirey Gelinler Projesi yapıyoruz. Aynı zamanda Ezo Gelin. Hekayeler Projesi'nde vereceğiz. O e, Faiz senin e, güzel bir gelini, gelini, var, gelini Türk'ün vardı. Gelini gelini Türkmen gelini. Gelini gelini Tatarik. Gını ay ay ay dün ay ay ay ay dın dın dın dın dün ay ay ay ay dın da dın dın dün ay ay ay ay dın da nın nın